Haydi Karagözüm, yap programımızın açılışını. Ne olur hacibatım, yapayım. <gülüyor> Evde zaman içinde, kalbur saman içinde. Olmaz efendim, olmaz. Çok klasik sözler. Bunlar eskide kaldı. Artık Karagözle hacibat insanlara yeni şeyler söylemeli.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 Sağ ol Acivat'ım senin de bayramın hayırlı uğurlu olsun. <gülüyor> ben bayramları seviyorum birader. Ay, ay, ay. Hele şu ilk günkü heyecan yok mu? Öyle tatlı öyle huzur verici ki anlatamam. Öyle birader öyle doğru diyorsun. Bayram namazına gitmeler, aileyle bayramlaşmalar, kurban kesmeler. Her evde kavurmalar, et yemeler. Ama efendim her evde deme. Kesen var, kesemeyen var. Bir de kesemeyip, kestirmeden tatile gidenler var. Var maalesef, öylesi de var. Neyse efendim, nasıl geçiyor bayramın? Gayet güzel gidiyor. <gülüyor> Arayıp da bulamadığın fırsat ya Hacıvat. Yan gelip yatıyorum işte. Yan gelip yatıyor musun? He, evet, yatıyorum. Ben de sana şaşıyorum Karagöz. Bayram günü yatılır mı hiç? Bayram günü yatılmaz da, taklama atılır Hacıvat. Hayır efendim, vakti gelince yat da. ...demek istediğim eşe dosta ziyarete gitmiyor musun? Niye gideyim eşe dosta ziyarete ya? Bayramlaşmaya efendim. Aa, bayramlaşmaya. Ben onu hallediyorum Hacı'yla. Ee, nasıl hallediyorsun Karacaat'ım? İşte, i̇şte bununla hallediyorum. O nedir? Cep telefonu. Cep telefonumun mesaj bölümüne giriyorum... ...okkalı bir mesaj yazıyorum... ...sonra tüm eşe dosta gönderiyorum. Biraz pahalı oluyor ama olsun bayramdır. O kadar masrafa değer doğrusu. Olur mu birader... Sadece mesajla bayramlaşma olur mu? Ya artık öyle. Teknolojinin nimetlerinden faydalanıyoruz haciye Yalnız bu mesajların biraz ağdalı cümlelerle... ...cafcaflı kelimelerle süslü olması lazım. Ben birkaç tane buldum. Acaba diyorum hangisini göndersem. Hiçbirini gönderme Karagöz'üm. Çok uzakta değillerse git bayramlaş. Bayramlaşmayarım ben. Şimdi sen söyle bakalım hangisini göndereyim. İlki şu. Bayram geldi, hoş geldi. Bana da misafirden kınağı geldi. A dostum bu bayram da kutlu geldi. E, bu kadar nasıl... Bu mu ağdalı mesaj? Güzel olmadı değil mi? Doğru diyorsun. Dur şunu dinle o zaman, dinle o zaman. <gülüyor> bak bak, dinle. <gülüyor> Yüreğine damla damla umut... ...günlerine bin tatlı mutluluk dolsun... ...miden yemekle, cebin parayla dolsun... ...sevdiklerine hep yanında olsun... ...kuru fasulyenin yanında da olsun. ...kestiğin kurbanın eti çok pişmiş olsun... <gülüyor> ...bayramın kutlu olsun. Manasız. O zaman şunu dinle, kurban bayramınız kutlu, yüreğiniz umutlu, havanız bulutlu, apartmanınız katlı, sofranız tatlı, mekanınız tahtlı, ömrünüz bahtlı, cipsiniz baharatlı, toprağınız bol olsun. O nasıl bayram mesajı birader taziye ilanı gibi? O zaman şunu dinle be adam bak bak şunu dinle. Bunu çok seveceksin. Kalpler vardır sevgiyi yaşatmak için. İnsanlar vardır dostluğu paylaşmak için. Dostlar vardır borç almak için. Misafirin arsızı vardır yatıya kalmak için. Kaynanalar vardır dırdırından usanan damatlar için. Her sabah kahvaltıda muhakkak demli bir çay için. Ve bayramlar vardır sevgiyle kucaklaşmak için. Bayramınız kutlu olsun. Bu ne biçim mesaj kara gözün bu ne biçim? mesaj. Çıldırtacaksın sen beni. Dur, dur dur dur çıldırma. Son olarak da şunu dinle. Bak bak bu seferki harika. Vallahi tam cillop gibi oturdu. Bak dinle şimdi. Benim ömrümde ırmaklar vardır. Sularında hayallerimi üzdürdüğüm. Benim ömrümde sevdiklerim vardır. Bayramlar ayrı geçince üzüldüğüm. Benim ömrümde no frost buzdolabım vardır. Kesilen etleri dondurduğum. Benim ömrümde küresel ısınmalarım vardır. Kış gelince unuttuğum. Bayramın mübarek. Düşmanın geberecek olsun. Saçmalıyorsun Karagöz, saçmalıyorsun. Ama sen de haklısın. Bana da bazı böyle mesajlar geliyor. Bence sen sadece hayırlı bayramlar <gülüyor> Çok banal. Ee, yani kısacık bir mesaj mı olur birader? Yok, böyle de olmayacak. En iyisi ben gideyim, ziyaretlerine gideyim teker teker. Ee, gidemediğimi de telefonla arayayım. En güzel efendim, en güzeli. Hadi bakalım, programı kapa Karagöz'ü. Bayramlar dargınların bağrıştı, otobüslerde yolcuların sıkıştı. Kara göz eskisi gibi kapa programı. Aa, benim bayram mesajına gitti tamam. <gülüyor> ha, her ne kadar sürçülü izan ettikse... Affola. Hayırlı bayramlar ola. <gülüyor>